96 ne olur rivayet İrbat bin Sariyeden Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bize sabah namazını kıldırdı Sonra bize öyle güzel Fasih bir vaaz verdi ki Cemaatin gözlerinden Yaş boşandı Kalpler ürperdi Bunun üzerine biri şöyle dedi Ya Resulullah Sanki bu veda vaazı O halde bize tavsiyede bulundu şöyle buyurdu size Allah'tan korkmayı Habeşli bir köle de olsa başkanınızı dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim çünkü durum şu ki sizden benden sonra yaşayacak olan kimseler yakında çok ihtilaf görecekler binaenaleyh benim sünnetime doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın Bunlara azı dişlerinizden yapışır gibi sımsıkı yapışın. Sonradan çıkmış şeylerden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bidattır. İşlerin sonradan çıkarılmışlarının sakının. Çünkü her bidat sapıklıktır. 97 Zuhri'den Geçmiş ülemamız derlerdi ki sünnete sarılmak kurtuluş vesilesidir. İlim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 bir büklüm daha çözülerek yok olup gitmesi gibi, dinde bir sünnet, bir sünnet derken yok olup gider. Allahu akbar. 99 hastalığından hiçbir topluluk dinlerinde bir bidat işlememiştir ki Allah da sünnetlerinden onun benzerini çekip çıkarmış olmasın. Ta kıyamete kadar. 100 Ebu Kılave'den Hiçbir adam bir bidat işlememiştir ki kılıcı yani öldürülmesini helal saymış olmasın. 101 Ebu Kılâbeden, bidatın taraftarları sapıklığın taraftarlarıdır. Onların varacağı yerde başka değil ancak cehennem görüyorum. Onlara şöyle bir dene bak göreceksin ki onlardan bir görüş benimseyip veya bir söz söyleyip de Durumu kılıçtan yani öldürülme cezasından başka bir sonuca varan hiç kimse yoktur. Sonra şu ayetleri okudu. ''İşlerinden kimi de Allah'a şöyle söz vermişlerdi. İşlerinden sadakaların taksimi ususunda seni ayıplayacaklar da vardır. İşlerinde öyle kimseler vardır ki peygambere eza eder, onu incitirler. İşte onların görüşleri birbiriyle uyuşmadı ama onlar kararsızlık ve yalanlamada birleştiler.'' Bunların da görüşleri uyuşmadı ama kılıçta yani öldürülmeyi hak etmede birleştiler. Bunların varacağı yeri cehennemden başka görmüyorum. Yukarıdaki ayetler Tevbe 75, 58 ve 61. ayetler. 102 İbni Mesud ve Huzeyfe'den. O ikisi oturuyorlardı. Derken bir adam geldi ve onlara bir şey sordu. Bunun üzerine İbni Mesud Huzeyfe'ye bana bunu hangi şey için soruyorlar dersin diye sordu. Şöyle dedi. Onu bilecek, sonra da terk edip yapmayacaklar. O zaman İbn Mesud soran adama dönüp şöyle dedi. Bize Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'den bildiğimiz bir şey veya Allah'ın peygamberinden gelen bildiğimiz bir sünnet sorarsanız bunu size bildiririz. Ama sizin sonradan çıkardığınız şeylere cevap vermeye bizim gücümüz yetmez. Allah onlardan razı olsun. 103 Nezal'dan, Abdullah küfede hiçbir konuşma yapmamıştır ki onda hazır bulunmuş olmayayım. Bir gün kendisine hanımını sekiz talakla boşayan bir adamın durumu ve buna benzer şey sorulduğunda şöyle dedi. O dediği gibidir. Ardından şöyle dedi. Şüphe yok ki Allah kitabını indirmiş, açıklamasını yapmıştır. Binaenaleyh kim işi açıklamaya uygun tarafından yaparsa zaten o işin hükmü kendisine açıklanmıştır. Kim de açıklamaya aykırı hareket ederse vallahi biz sizin aykırı hareketlerinize cevap vermeye güç yetiremeyiz. Evet. 104 noldur ne rivayet Neczal bin Sevri'den. Abdullah'ın yanında bulunuyordum. Bir haram kılma konusunda ona bir erkekten bir kadın geldi. Neticede onlara şöyle dedi. Allah dinini açıklamıştır. Bina neley kim işi açıklamaya uygun tarafından yaparsa zaten o işin hükmü açıklanmıştır. Kim de açıklanmaya aykırı hareket ederse vallahi biz sizin aykırı hareketlerinizi güç yetiştiremeyiz. 105 i̇bn Sirin'den Kendi görüşüyle hüküm vermez sadece duymuş olduğu şeyi söylerdi. 106 Ameş'ten İbrahim'i bir şey hakkında kendi görüşüyle hüküm verirken hiç duymadım. 107 Katade'den 30 seneden beri kendi görüşümle hüküm vermedim. 108 Abdülaziz'den Ataya bir şey sorulmuş o da bilmiyorum demişti. Ona bu konuda kendi görüşünü söylemez misin dendi. Bunun üzerine o şöyle dedi. Yeryüzünde benim görüşümün din edinilmesinden Allah'tan hayal ederim. 109 Şabi'den kendisine bir adam gelip bir şey sordu. O da o konuda İbn Mesud şöyle şöyle derdi dedi soran adam sen kendi görüşünü bana bildir dedi bunun üzerine Şabi şuna şaşmaz mısınız ona İbni Mesud'den haber verdim o ise bana kendi görüşümü soruyor benim dinim nazarımda bundan yani onun hakkında kendi görüşümle bir şey söylemekten daha üstün ve değerlidir vallahi bir şarkı söylemem bana sana görüşümü haber vermemden daha sevimli gelir 110 Şabi'den kıyas yapmaktan sakının Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki şayet siz kıyas yapmayı kabul ederseniz kesinlikle helalı haram, haramı helal yaparsınız. Fakat en iyisi Muhammed'in ve vesselam'ın ashabından ilmi tespit edip korumuş olan kimselerden size ulaşan şeylerle amel edin. 111 Alkame'den Bir adam Abdullah'a gelip önceki gece karısının sekiz talakla başadığını söyledi. Abdullah tek sütüme dedi. Adam tek sözde dedi. Abdullah bundan dolayı daha önce danıştığın kimseler karını senden bayin talakla ayırmak istiyorlar değil mi dedi. Adam evet dedi. Alkama dedi ki yine ona bir adam gelip karısını yüz talakla boşadığını söyledi. Abdullah tek sözde mi dedi. Adam evet dedi. Abdullah bundan dolayı daha önce danıştığın kimseler karını senden bayin talakla ayırmak istiyorlar değil mi dedi. Adam evet dedi. Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi. Kim Allah'ın emrettiği gibi boşarsa şüphe yok ki Allah talakı boşamayı açıklamıştır. Kim de kendisine karşı işini karıştırırsa biz de karıştırmasını ona havale ederiz. Vallahi işi kendinize karşı karıştırıp da karıştırmanızın mensuliyetini biz yüklenecek değiliz. O boşama işi dediğiniz gibidir. 112. El Kasım'dan Kişinin Allah'ın üzerindeki hakkını bildikten sonra cahil olarak yaşaması, kendisi için bildiği şeyi söylemesinden daha hayırlıdır. 113 Eyyub'dan El Kasım'a bir şey sorulduğunu işittim de o şöyle dedi. Biz vallahi sorduğunuz her şeyi bilmiyoruz. Bilseydik ne bunu sizden saklardık ne de bunu sizden saklamamız bize helal olurdu. 114 İbni Avun'dan El Kasım'a ismini verdiği bir şey soruldu da şöyle dedi ben meşverete mecbur değilim. Zaten ben bundan anlamam. Bu konuda yetkili değilim. 115 Yahya'dan El Kasım'a dedim ki sana hakkında sende bilgi bulunmayan şeyin sorulması bana zor gelir. Halbuki deden bir devlet başkanı önder bir alim idi. Şöyle cevap verdi. Allah katında ve Allah'tan gerçeği kavrayanların katında bundan daha zoru ilimsiz fetva vermem veya sika güvenilir olmayan kimseden rivayette bulunmamdır. 116 Rafi'den sahabeyi i Kirem başkalarına hakkında ve Vesselam'dan nakleden bir haberin bulunmadığı bir mesele geldiğinde bunun için toplanır ve ortak görüşe varırlardı. Artık hak onların vardığı görüştedir. Artık hak onların vardığı görüştedir. 117 aynı. 118 Ve bin Amr el Cihemi'den Ali ve Vesselam, belanın hükmünde başınıza gelmesinden önce, önce acele etmeyin. Çünkü şayet siz onun hükmünde başınıza gelmesinden önce acele etmezseniz, başlarına bu geldiğinde Müslümanların içinde konuştuğu zaman doğruya ulaştıracak ve sözü isabetli kılınacak olanlar devamlı bulunacaktır. Şayet siz onun hükmünde acele ederseniz, arzularınız sizi ihtilafa düşürür de sonra önüne, sağına, soluna işaret ederek Şöyle şöyle yollar tutarsınız. 119 Ebu Seleme'den ve Selam, ileride ortaya çıkacak ne Kur'an ne de sünnette hükmü bulunmayan işler konusunda ne yapılacağı sorulmuş. O da şöyle buyurmuş. Bu konuda müminlerin abitleri düşünüp karar verir. 120 İbni Avın'dan El Kasım dedi ki Şüphe yok ki siz bizim önceden sormadığımız şeyleri soruyor önceden araştırmadığımız şeyleri araştırıyorsunuz. Hatta ne olduklarını bilmediğim şeyler soruyorsunuz. Şayet bilseydik onları sizden saklamamız bize helal olmazdı. 121 Ömer bin Hattab'dan. Durum şu ki bazı insanlar çıkacak size karşı Kur'an'ı değişik şekillerde anlaşılabilecek olan benzer ayetleri şubuhatı ile mücadele edecekler. O halde onların yakasına sünnetle sarılın. Çünkü sünnetleri bilenler Allah'ın kitabını daha iyi bilirler. 122 Urva İbn-i İsrail İsrailoğullarının durumu bir şey olmaksın mutedil olmaya normal seyrine devam etti. Nihayet işlerinde muhtelif milletlerin esirlerinin çocukları yani İsrailoğullarının başlarından esir aldığı başkalarından esir aldığı kadınların çocukları olan melezler büyüdü ve onların içinde kendi görüşleriyle hüküm verdiler. Böylece onları sapırttılar. 123 Hammad bin Zeyd el-Mankihriden Bir gün bir adam İbn Ömer'e geldi ve ona ne olduğunu anlamadığım bir şey sordu. Bunun üzerine İbn Ömer ona şöyle dedi. Henüz meydana gelmemiş olan şeyi sorma. Çünkü ben Ömer İbn-i Meydana gelmemiş olan şeyin hükmünü soranlara lanet ederken işitmişimdir. 124 Zeyd bin Sabit el Ensari'ye bir işin hükmü sorulduğunda o bu meydana geldi mi dermiş. Soranlar evet derse o konuda bildiği ve rivayet ettiği şeyleri anlatırmış. Şayet meydana gelmedi derlerse o halde meydana gelinceye kadar onu bırakınız dermiş. 125 Amr'dan Ammar bin Yasir'e bir mesele soruldu. O da bu henüz meydana geldi mi diye sordu. Soranlar hayır dediler. Ammar o zaman şöyle dedi. O halde meydana gelinceye kadar bizi rahat bırakın. Sonra meydana geldiğinde sizin için onu halletme zahmetine gireriz. 126 Tavustan Ömer minberin üzerinde şöyle dedi. Henüz meydana gelmemiş olan şeyi soran adamı vallahi Allah adına sıkıştıracağım. Zira Allah meydana gelmiş olan şeyi açıklamıştır. 127. İbn Abbas'tan: "Allahü Aleyhisselatü Vesselam asabı kadar hayırlı olan hiçbir topluluk görmedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat edinceye kadar ona hepsi Kur'an'da bulunan sadece 13 mesele sordular. Sana haram olan ayı sorarlar ve sana kadınların ay halini sorarlar. Ayetleri bunlardandır. Onlar başkasını değil, sadece kendilerine fayda verecek şeyleri sorarlardı. Evet." Allah bizlere onların ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. 128- Umeyir bin İshak'tan Muhakkak ki Resulullah aleyhissalatü vesselam, ashabından kavuştuklarım, kavuşamadıklarımdan daha çoktur. Ne davranış bakımından onlar kadar yumuşak, kolaylaştırıcı, ne de onlar kadar az, sert, az katı hiçbir topluluk görmedim. 129- Ubade bin Nuseyir el-Kindi'den Kendisinin akrabaları, mahremler olmayan bir topluluktan beraberken ölen kadının durumu soruldu. O da şöyle dedi. Ben öyle topluluklara ulaştım ki onlar ne sizin gösterdiğiniz aşırılığı, katılığı gösteriyor ne de sizin meseleleriniz gibilerini soruyordu. 130. Hişam bin Müslüm el-Kureyş'ten. Mevcut Dibaş'ta İbn-i Muhayriz'den beraberdim. Derken bir ara. Onun yalnız kaldığını gördüm ve kendisine bir mesele sordum. Bunun üzerine o bana şöyle dedi. Bu meseleler ne yapacaksın ki? Dedim ki bu meseleler olmasaydı şüphe yok ki ilim yok olup giderdi. Şöyle karşılık verdi. İlim giderdi deme. Muhakkak ki Kur'an okunduğu sürece ilim yok olup gitmeyecek. Fakat sen fıkıh gider deseydin bu belki daha isabetli olurdu. 131 Ömer'den Ey insanlar! Şüphe yok ki biz bilmiyoruz. Belki biz size sizin için helal olmayan bazı şeyleri emrediyoruz. Belki de biz size sizin için helal olan bazı şeyleri haram kılıyoruz. Muhakkak ki Kur'an'ın son indirilen ayeti riba ayetidir. ve Vesselam onu bize açıklamadan vefat etmişti. Ali sizi şüpheye düşüren şeyleri bırakıp şüpheye düşürmeyen şeylere bakın. 132 İdris'ten. İbrahim'in yanından çıkmıştım. Karşıma Hamad çıktı ve bana sekiz mesele konusu verdi. Ben de bunları ona yani İbrahim'e gidip sordum. O da dördüne cevap verip dördünü cevapsız bıraktı. 133 Zübey'ten. İbrahim'e hiçbir şey sormamışımdır ki bundan dolayı yüzünde hoşnutsuzluk görmüş olmayayım. 134 Zahid'den. Kendisine bir şey sorulduğu zaman Eşşabi'den daha çok bu konuda bilgim yok diyen hiç kimse görmedim. 135 İbn Av'ından Eşşabi'ye bir şey, bir mesele geldiği zaman çekinir. İbrahim ise söyler, söyler, söylerdi. 136 Said bin Cübeyr dedim ki sana ne oluyor da talah konusunda hiçbir şey söylemiyorsun. Şöyle dedi. Ondan hiçbir şey yoktur ki onu benden öncekilere sormuş olmayayım. Fakat yine de bir haramı helal veya bir helal haram yapmayı kerih görüyor. Bundan korkuyorum. 137 Abdurrahman bin Ebu Leyla'yı şöyle derken işittim. Şu camide 120 ensara kavuştum. Onlardan hadis rivayet eden hiç kimse yoktu ki bu rivayet görevini din kardeşinin kendisinden almasını arz etmiş olmasın. Onlardan birine de bir fetva sorulmazdı ki fetva verme görev ve mensuliyetini din kardeşinin kendisinden almasını arz etmiş olmasın. 138 Ebu Bekir'den abiye, size bir şey sorulduğunda nasıl yapardınız diye sordum. Şöyle dedi. Tam bilene düştüm. Şöyle yapılırdı. Adama bir şey sorulduğu zaman o arkadaşına şunlara fetva ver derdi. Bu durum her sorulan kimse meseleyi yandakine havale ederek ilk sorulan kimseye dönünceye kadar devam ederdi. <gülüyor> 139 i̇bn Münkedir'den Şüphe yok ki alim Allah ile kullar arasına girer. Binaenaleyh o kendisine çıkış yolu arasın. 140 Nisa'dan Ma'an bin Abdurrahman bana bir kitap çıkardı ve benim için Allah'a yemin etti ki o babasının el yazısıyla yazılmıştır. Bir de gördük ki içinde şöyle yazılı. Abdullah şöyle dedi. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki aşırlığa kaçanlara karşı ve selam kadar çetin sert hiç kimse görmedim. Ondan sonra onlara karşı Ebu Bekir kadar çetin hiç kimse görmedim. Ben Ömer'in ise hiç şüphe yok ki onlara karşı veya onları daha çok korkutucu olduğunu görüyorum. 141 Hazır el ezdiden. i̇bn Abbas'ın huzuruna girip bana tavsiyede bulunun dedim. Şöyle dedi. Peki Allah'tan korkmalı. Doğru yol istikamet üzere olmalısın. Sünnete uy, bidat işleme. Evet. Allah'tan kork, istikamet üzerine ol, sünnete uy, bidat, işleme. Ne güzel nasihat. 142 İbn Sirim'den Sahabe ve diğer ilk Müslümanlar sünnet üzere olanın doğru yol üzere olduğu görüşünde idiler. 143 İbn Sirim'den Kişi sünnet üzere olduğu sürece doğru yol üzerindedir. 144 Abdullah bin Mesud'den Dürülüp ortadan kaldırılmadan önce ilme öğrenin. Onun dürülüp ortadan kaldırılması... ...ehlinin ölüp gitmesidir. Dikkat edin. Aşırılığa kaçmaktan, didik didik etmekten... ...bidatlardan sakının. Eskiye yani Kuran'a yapışın. 145 Yine Abdullah İbni Mesud'dan. Dürülüp ortadan kaldırılmadan önce ilme yapışın. Onun dürülüp ortadan kaldırılması ona sahip olanların giderilip yok edilmelidir İlme yapışın çünkü hiçbiriniz ona ne zaman ihtiyaç duyacağını veya yanındaki ilme ne zaman ihtiyaç duyacağını duyulmayacağını bilemez siz yakında sizi Allah'ın kitabına uymaya ona başvurmaya davet ettiklerini iddia edecek olan bazı topluluklar bulacaksınız halbuki kendileri onu sırtlarının arkasına atmışlar onu uygulamamaktadırlar binaenaleyh ilme yapışın Bidat işlemekten sakının, aşırılığa kaçmaktan sakının, didik didik etmekten sakının, eskiye yani Kur'an'a yapışın. 146 Süleyman bin Yeser'den Sabri isminde bir adam Medine'ye geldi ve Kur'an'ın müthişabi ayetlerini sormaya başladı. Bunun üzerine Ömer ona yanına gelmesi için haber gönderdi. Onun için de hurma sapları hazırladı. Gelince ona ''Kimsin?'' dedi. Ben Allah'ın kulu sabigim dedi. O zaman Hz. Ömer o saplardan bir sap aldı ve ben Allah'ın kulu Ömer'im diyerek onu dövdü. Başı kanayıncaya kadar ona darbeler vurdu. Sonunda adam şöyle dedi. Ya Emre'l-Mü'minin yeter. Önceleri kafamda bulmakta olduğum kötü düşünceler yok olup gitti. 147 Ayşe annemizden Bir gün ve vesselam sana kitabı indiren odur. Ondan bir kısım ayetler muhkemdir ki bunlar kitabın anası temelidir. Diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. Ayetini okudu. Sonra ve Selam şöyle buyurdu. Onun müteşabih olanına uyanları gördüğünüz zaman onlardan sakının. 148 Şakik'ten. Abdullah'a bir şey sorulmuştu da o şöyle karşılık vermişti. Şüphe yok ki ben Allah'ın sana haram kıldığı bir şeyi sana helal kılmaya veya Allah'ın helal kıldığını sana haram kılmaya muhakkak kerih görürüm. Bundan endişe ederim. 149 Humeyd'den Bilmediği bir şeyi bana soran kimseyi cehaletiyle geri çevirmem, bana bilmediğim şeyi onun için zorla yapmaya kalkışmamdan daha sevimlidir. 150 Nafi'den Sabih el Iraki Müslüman şehir ve grupların içinde Kur'an'dan bazı şeyler sormaya başlamış ve nihayet Mısır'a gelmişti. Bunun üzerine Amr İbnül onu Ömer bin Abdülhatab'a gönderdi. Amr'ın beraberinde Sabih'i göndermiş olduğu elçi, mektubu kendisine getirdiğinde, onu okuyunca Ömer, nerede bu adam dedi, elçi kaldığım yerde dedi. Ömer, iyi bak gitmiş kaçmış olmasın, yoksa onun yüzünden benden canını yakıcı ceza yersin dedi. Sonra elçi onu yani Hazreti Ömer'e getirdi. Ömer şöyle dedi. Bidat arıyorsun ha. Ömer yaş hurma dallarını getirip getirmeye adam saldı. Hurma dalları getirilince bunlarla onu öyle dövdü ki sırtını yara bere içinde bıraktı. Sonra onu serbest bıraktı. Nihayet iyileşti. Bunun üzerine ona aynısını yaptı. Sonra serbest bıraktı. Sonra da yine iyileşti. O da tekrar aynısını yapmak için onu çağırdı. Nafi dedi ki bunun üzerine sabi eğer beni öldürmek istiyorsan beni güzelce öldür. Yok eğer beni kötü düşüncelerimden kurtarıp tedavi etmeyi istiyorsan vallahi beni iyileştim dedi. Ömer Don'un memleketine gitmesine müsaade etti. Ebu Musa el-Eşariye'de Müslümanlardan hiç kimse onunla oturup konuşmasın diye yazdı. Bu adama zor geldi ve halini düzeltti. Sonra da Ebu Musa Ömer'e O güzelce tövbe etti diye yazdı. Ömer Don'a onunla oturup konuşmalar için halka izin vermesini yazdı. 151 İsmail bin Ebu Halit'ten Ben Amır'ı şöyle derken işittim. Bir adam Ubey bin Kaab'dan fetva sorup şöyle dedi. Ebu Münzir, şu şu şu konuda ne dersin? Ubey şöyle dedi. Yavrum, sorduğun şey meydana geldi mi? Hayır dediler. Bunun üzerine, madem ki hayır, o halde o meydana gelinceye kadar bana mühlet ver. O zaman biz sana hükmünü bildirmek için nefislerimizden boğuşuz, olanca gayretimizi sarf ederiz dedi. 152 Mesluk'tan. Ubey bin Kabil'e yürüyordum. Derken bir genç şöyle dedi. Amcam, şuna şuna ne dersin? Ubey şöyle dedi. Kardeşimin oğlu bu meydana geldi mi? Hayır dedi. O zaman o halde meydana gelinceye kadar bizi bağışladı. 153 Ameş'ten. İbrahim kendisine bir şey sorulduğu zaman başka değil, sadece sorulan şeyin cevabını verirdi. 154 Muhammed bin Serin'den. Genişlik halinde sıkıntıdan olmadığı normal zamanlarda hakkında ihtilaf bulunan hiçbir şeyle fetva vermezdi. 155 Salt Bin Raşid'de Ben Tavus'a bir mesele sordum. Bana bu meydana geldi mi dedi? Evet dedim. Vallahi mi dedi? Vallahi dedim. Bunun üzerine arkadaşlarımız Muaz Bin Cebel'den bize haber verildi ki ey insanlar, belanın hükmünde başınıza gelmesinden Ey insanlar belanın hükmünde başınıza gelmesinden önce acele etmeyin. Çünkü siz şayet onun hükmünde başınıza gelmesinden önce acele etmezseniz Müslümanların içinde kendisine bir şey sorulduğu zaman cevabı isabetli kılınacak söz söylediği zaman doğruya ulaştırılacak kimseler bulunmaya devam edecektir. 156 İbn Abbas'tan Meymun dedi ki yani İbn Abbas'a kendisine iki Ramazan orucu ulaşan adamın durumunu sordum da o şöyle dedi. Bu meydana gelmiş mi yoksa meydana gelmemiş mi? Henüz meydana gelmemiş dedim. O zaman belanın hükmünü başa gelinceye kadar terk et. Araştırma dedi. 157 Cüreş'ten ben Mekke'de bir gün İbn Ömer'in yanında bir gün İbn Abbas'ın yanında oturuyordum. İbn Ömer'in kendisine sorulan şeylerde bu konuda bilgim yok dedikleri hakkında fetva verdiklerinden daha çoktur. 158 Ebu Vahil'den. Abdullah dedi ki öğreniniz çünkü hiçbirinizi kendisine ne zaman ihtiyaç duyularak gidip gelineceğini bilemez.